Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Fatiha suresini Elmanlı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili isimli eserinden okumaya devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bugün 31. sohbetimiz olacak bu. İnşallah tamamına da ermeyi Rabbim nasip etsin. Biraz sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Hatırlayacaksınız takip edenler. İhtina sıratel müsteqim ayeti kerimesindeyiz. Eh, İhdi ifadesini okumuştuk bundan önceki dersinizde <gülüyor> Bize hidayet et anlamına geliyordu. Elmalı Hamdiyazır onu uzun uzun açıklamıştı. Ee, Kısaca anlamını hiç olmazsa hatırlayalım. Çünkü bugün al Müsteqim kısmını okuyacağız. İhdi hidayet etmek demek, iletmek demek, erdirmek demek. E, fakat onun e, neleri kapsadığını, nasıl bir götürmek, nasıl bir erdirmek olduğunu e, çok güzel ifade etmiş merhum Elmallaham diye yazır. Diyor ki hidayet matluba isal edecek şeye lutfu ile delalet etmektir ki yolu sadece gösteri vermek veya yola götürü vermek hatta nihayete kadar götürü vermek suretlerinden biriyle tahakkuk edebilir. Dolayısıyla diyor bunu çevirmek için Göster demek işte sıratı mustakimi bize göster demek yetmez götür demek yetmez çünkü göster dersek götürmek kalır götür dersek letafet kalır diyor. Çünkü hidayette e, amaca ulaşacak e, yere kadar kişiyi erdirmek oraya ulaştırmak ama bunu letafetle yapmak anlamı da vardır diyor. Bunun detaylarına da girmişti işte hidayetin aksamını bize anlatmıştı. Müstakim, sıratı sırat müstakim e, ifadesini açıklarken, şimdi sıratı da konuştuk geçen hafta, müstakim sıfatındayız. Müstakim, hiçbir yerinde meyil ve eğrilik bulunmayan dümdüz ve dost doğru demektir. Sırat dahi cihetinde doğru ise de inişi yokuşu bulunabileceğinden düzlük manasını da anlatmak için müstakim vasfıyla teyit olunmuştur. Yani sırat da yol demek. Efendim bir hedefe insanı ulaştıran yol demek. Fakat onun inişi yokuşu bulunabilir, zorlukları bulunabilir. Böyle zorluklardan uzak, dümdüz böyle hiç dolaştırmadan dümdüz hedefe götüren bir yol olduğunu belirtmek için Cenab-ı Hak'tan istediğimiz yolun yani Rabbimiz bize böyle bir hidayet istememizi söylüyor. Yani bizim işte çeşitli gerekçeler var biliyorsunuz bugün. Daha doğrusu ifadeler var. İnsanlar diyorlar ki işte e, hayatı bütün yönleriyle yaşayalım mesela. Bütün zevkleri tadalım, bütün yönleri yaşayalım. İşte denenmediğiniz günahın masumu değilsiniz gibi bir takım e, kulağa hoş gelen ve hakikaten e, işte insanın hayata e, ne bileyim zorlanmasını talep eden yani her türlü zorluktan Eşten sonra doğruyu bulması daha makbulmüş gibi bir takım yönlendirmeler veya tartışmalar var. Elbette hepimiz böyle bu tartışmalarda ister istemez bir taraf oluyoruz. Yani bir metni okuduğumuzda, bir ifadeyi duyduğumuzda içimizden... O ifadeyle ilgili bir kanaat beliriyor. Bende de hep bir soru işareti oluşturmuştur bu ifadeler. Yani neden tertemiz yaşamak varken işte hiç günaha bulaşmadan mümkün olduğu kadar, günahsız olmak mümkün değildir ama yani dibine kadar gitmeden, işte kendimizi zorlayacak testlere tabi tutmadan, hani böyle tertemiz, Kolay bir hayat varken değil mi biz dünyada Rabbimizden, dünyada da ahirette de iyilik, güzellik, kolaylık istemiyor muyuz değil mi? Rabbi yessir ve la tuassir diyoruz. Ey Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma diyoruz. Neden böyle bir zorluk isteyelim? Neden yani her şeyi yaşamak, her günaha maruz kalmak, her zorlukla karşılaşmak ve ondan sonra hidayete ermek neden daha makbul olsun ki? Diye böyle bir... E, soru işareti oluşur hep zihnimde. İşte burada Rabbimiz bize sıratel müsteqim ifadesiyle arkadaşlar kendisine ulaştıran yolun dost doğru, eğrisi, büyürüsü, inişi, yokuşu olmayan dosdoğru efendim e, dolaşık olmayan, uzak uzak yerlerden dolaştırmayan değil mi? Şimdi hep örnek veririz. Mesela buradan diyelim ben İstanbul'dan Ankara'ya gideceğim. Bunun çok kısa ve doğru dosdoğru bir yolu var. Ama işte Rusya'dan dolaşarak da gidebilirsiniz yani ee, Ankara'ya. Her yerden, Afrika'dan dolaşarak da gidebilirsiniz. Ee, dolayısıyla İhtine Saat Al-Müstakim'de biz ey Rabbim bizi e, hedefimize ulaştır ama bu hedefe ulaştırmak nasıl olsun? Dost doğru, inişi, çıkışı olmayan, vakit kaybı olmayan değil mi? Mesela insanın gençliğini, o en enerjik yıllarını, en e, hayatında büyük atılımları yapabileceği kendisine çok büyük artılar kazandırabileceği dönemleri, şerler tükettikten sonra neden hidayete ermesi, her şeyi denedikten sonra hidayette karar kılması makbul olsun ki değil mi? O e, muazzam enerjiyi de hidayette geçirmesi, hidayet yolunda geçirmesi onun için çok daha büyük bir artı değil mi? Şahsen ben böyle düşünüyorum. Ama tabii e, denenmediğimiz her günah bizim için bir risktir. Bu yüzden... E, günahlara e, Kur'an-ı Kerim bizden arkadaşlar günahları denemeyi bırakın günahları denemeyi bırakın yaklaşmayı bile e, tavsiye etmez yaklaş zina <gülüyor> <gülüyor> der mesela zinaya yaklaşmayın yani denemeyi bırakın yüz yüze gelmemizi o en kritik eşiğe yani artık nefsimize hakim olmamızın en çok zorlaştığı herhangi bir günah içinde geçerlidir bu yani Yalan söylemek, rüşvet almak, efendim cinayet işlemek yani değil mi daha öfke kontrolü bakın nereden başlar ya hayır söyle ya sus mesela oradan başlar dilini tutarsan kavgalara karışmasın efendim e, kavgalara karışmadığında bir e, yumruk yumruğa gelmezsin kimseyle böyle bir belaya düşer olmasın ama elbette hani kaderde bir imtihan varsa yaşamamız gereken o yaşanır ama kendimizi böyle göz göre göre e, zorlukların içine sokmamak, kendimizi zor, e, göz göre göre yokuşlara sürmemek, ihtina sıratal müstakimden, e, işte o müstakim vasfından bunu da anlıyorum an an doğrusunu isterseniz. E, sırat doğru bir yol demekse de inişi yokuşu bulunabileceğinden düzlük manasını anlatmak için, yani dümdüz dost doğru olduğunu anlatmak için müstakim vasfı ile takkit olunmuş, yani sınırlanmış bir bütün o yol çeşitleri içerisinden dost doğru olan, inişi yokuşu olmayan dost doğru olan yol diye belirlenmiş. Şu halde doğru kelimesi tamamen müstakimin yerini tutmayacaktır. vaki lisanımızda doğru kelimesi müstakim yani müstakim anlamına gelebileceği gibi hak ve sadık manalarına dahi kullanılır. Yani doğru söz deriz mesela. Kur'an'ı anlamak isterken şimdi burada arkadaşlar biraz, Usul bilgilerine girecek. Biraz dikkatleriniz e, gerekiyor özellikle de konuyu ilk defa duyacak olanlar için. İlk defa duyacak olanlar için e, sadra şifa bir ders olacağını düşünmüyorum şu anda anlatacaklarımızın. Bunları usul kitaplarından e, efendim tahsil etmek lazım. Usulünce tahsil etmek lazım tam künhüne varabilmek için. E, fakat e, alanınız bu değilse yani tefsir değilse, lisan değilse alanınız o zaman bir kere duymuş olmak da kâfidir. En azından ne kadar iğnenin deliğinden geçirerek sözleri, ifadeleri iğnenin deliğinden geçirerek ne kadar detaylı üzerinde çalışılarak tefsir yapılabildiğini bir ifadenin anlamak için de işimize yarar. Bu tefsirin, tefsirin bu bölümü. Şimdi dikkatlerinizi talep ediyorum. Diyor ki Kur'an'ı anlamak isterken, elfazının ve terkiplerinin bütün inceliklerini gözetmek lazımdır. Yani burada neden bu kelime seçildi ve neden bu cümle bu şekilde söylendi? Hem kelimelerin, lafızların hem de terkiplerin yani cümlelerin, sıfat tanımlamalarının, efendim cümle yapılarının neden fiil cümlesi geldi, isim cümlesi yerine. Efendim halbuki buraya isim cümlesi veya tersi. Efendim bunları bütün inceliklerini dikkate almak lazım. Belagatı Kur'aniyenin hasaisinden biri de Kur'anın belagatının hasa özelliklerinden biri de hakikatleri en zahir ve içinden gösterirken yani bir şey anlatacak Rabbimiz bunun en zahir, en dıştaki herkesin anlayabileceği açıdan anlatırken hututu dakikasını da mütenevvi nikatı beyan içinde bütün incelikleriyle toplamasıdır. Yani en yani çok açık bir cümle, herkesin anlayabileceği bir cümle, basit bir cümle bir ayette geçerken o basit cümlenin, o herkesin anlayacağı o zahiri ifadenin basit burada olumsuz anlamda bir basit değil. Basit konuşmak yani sade konuşmak sade en zordur arkadaşlar. Hele de böyle incelikleri de içinde barındıran bir basitlik. Zor, yani en yüksek edebiyattır bu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden bir tanesi de belagatı Kur'an'ın, Kur'an'ın belagatının edebi yönünün yani özelliklerinden birisi de hakikatleri en zahir ve içinden gösterirken hututu dakikasına o en ince noktalarını, en ince yönlerini de içine alacak şekilde hem de çeşitli noktalarını, mütenevvi nikatı, bütün bunları içine alan, o incelikleri içine alan noktaları beyan içinde bütün incelikleriyle toplamasıdır. Yani baktığınızda ayetin zahiri bir anlamı var. Bunu herkes anlayabiliyor. Yani işin ehli olan herkes anlayabiliyor. Fakat aynı zamanda... Eğer işte yukarıda söylediği lafız ve terkiplerindeki incelikleri burada niçin bu kelime gelmemiş de şu kelime gelmiş? Niçin sıfat şeklinde gelmiş? Niçin bunun arkasından bir isim mevsul gelip açıklamış diye böyle o inceliklere daldığınızda da bütün ince, dakik yani manaları da içinde topladığını görürüz. Belagat ne demek burada? Kur'an'ın Kur belagatının özellikleri budur demişti. Bir fikri sözlü veya yazılı olarak yerinde, yeterince ve zamanında ifade edilmesi istiyor İslam Asiklopedisi belagat için. Yani bir fikri yerinde, zamanında ve yeterince ifade etme sanatı, söz sanatı yani. Vücuhu beyan kat'iyet noktayı nazarıyla la akal 16 veçi ifade et, ihtiva ettiği usulen malumdur. Yani bir e, duyguyu ve düşünceyi açıklamanın yolları. Bir duyguyu ve düşünceyi biz nasıl açıklarız? Ka kaç şekilde açıklayabiliriz? İşte bunun en azından la akal 16 çi ihtiva ettiği usulen beyan ilmi okuyanlar e, için yapıyor bu açıkmayı. İmai ve gayri kat'i olan vücuhu belagat ise ilmi belagatın kabili ihsa olmayan ezvakıyla anlaşılır. Yani bir sözü bir sözdeki anlamı ortaya çıkarmanın en az 16 yolu vardır. Fakat edebi zevk yani edebi açıdan bir ifadeyi en etkili şekilde söyleyebilmenin hem de böyle hem zahirine hem batınla işaret edecek şekilde söyleyebilmenin ise efendim kabili ihsa olmayan yani saymak mümkün olmayan Zevk meselesidir bu. Bir sayıya bir hesaba gelmez. Bu bir zevk meselesidir. Sınırsızdır yani edebiyatın gücü. Bu münasebetle burada bir düsturu kelami arz edelim. Yani sözü anlamakla ilgili, söz sanatlarıyla ilgili bir prensip ortaya koyalım. Şöyle ki demiş iki nokta üst üste tesadüf. Şimdi burada Kur'an'da tesadüf var mı? Yani bu kelime neden buraya geldi? Rastgele mi? Yani Cenab-ı Hak böyle haşa, rastgele seçmiş olabilir mi? Eğer rastgele ise o zaman o kelimede tabii haşa diyorum tekrar. O kelimeden hususi bir anlam çıkarmak için bu kadar tefsirlerin yazılmasına, bu kadar tartışmaların yapılıp görüşlerin beyan edilmesine gerek yok tabii Rastgele söylenmiş bir söz için. Fakat onun Kur'an-ı Kerim'de tesadüfün rastgeleliliğin olmadığını şimdi açıklayacak. Tesadüf, müşahide esrardan gafil olan cahilin nazarındadır. Yani cahile göre e, hangi cahil, neden cahil? Efendim müşahide esrardan gafil olduğu için. Yani olayların görünen yüzünün arkasındaki sırları gözlemleyebilmekten, o sırları müşahede edebilmekten gafil olanlar için olaylar tesadüften ibarettir. Cahiller yani tesadüfler olan olaylara. Hikmette tesadüf yoktur. Hikmetli iş işleyenler için veya hikmete vakıf olanlar için hiçbir şey tesadüfi değildir. Tabi bu benim de çok kolay böyle yaşayabileceğim, anlayabileceğim bir şey değil. Biz sizi bilmem de bazen böyle sözler söylüyorum. Arkadan mesajlar geliyor geçen epey oldu. Bir defasında dedim ki biz müçtehit değiliz biz avamız dedim. Ondan sonra çünkü usulü fıkıhta arkadaşlar ya müçtehitsinizdir ya avamsınızdır bir iki tane mesaj aldım işte kendiniz için avam diyorsunuz ama bize niye avam dediniz falan diye orada arkadaşlar fıkıh açısından avamız yani biz fetva verebilecek bir düzeyde değilsek avamız yani gideriz bir müftüye fetva ehli olan birine sorarız işte burada da ee, yine kendim için olduğunu bunu ifade edeyim de hiç kimse üzerine alınmasın. Yani böyle her sözü hikmetli, burada niçin şu kelimeyi kullandığını her zaman bilen, her yaptığının bir anlamı olan, hiçbir davranışı tesa işte ya canım insanız yani olabilir, o da öyle sürçmüştür falan denmeyecek böyle her şeyi yerli yerinde olan insanlar, hikmet ehli olan insanlar konuş. Susması hikmetli, susması hikmetli, Efendim, davet ettiyse bir hikmeti var, etmediyse bir hikmeti var, geldiyse bir hikmeti var, gelmediyse bir hikmeti var. Bunların hepsi hikmetli olan sözleri ve davranışları hikmetli olanlar için onların davranışlarında, sözlerinde tesadüf yoktur. Yani dolayısıyla size bir kelimeyi e, tasarruf etmişse size bir e, kelime kullanmışsa konuşmasının içerisinde böyle hikmetli biri o kelime bilinçli seçilmiştir. Dolayısıyla bir şey demek istemektedir. Oradan siz o denilmek isteneni anlamak için uğraşmalısınız. Ancak cahiller yani hikmetle hareket etmeyenler rastgele konuşurlar. İşte ya ağzımdan çıkıverdi der mesela deriz bizler. E, efendim bu dolayısıyla... Yani bilhassa da Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğunda, şimdi elmanın da amacı o zaten, Kur'an-ı Kerim söz konusu olduğunda arkadaşlar orada hikmetsiz hiçbir söz bulunmaz, hiçbir ifade bulunmaz, Cenab-ı Hak ihtina duasını sırat-ı mustakim ile tamamlamışsa, Sonra da arkasından sıratı ı demesi de yetmemiş. Sıratallezine ene amte aleyhim gayril matubi aleyhim velad dalim diyerek o sıratı daha da açıklamışsa bize hangi yol? Arkadaşlar hangi yol istenir Allah'tan? Allah'tan işte Rabbimizden yani mesela günahları denemek istenir mi? Yani sen o kadar güçlü müsün? O kadar güçlü müsün? Den deneyeceksin ve İçine gömülmeden tekrar çıkabileceksin oradan hem de bir leke bırakmadan, bir leke sende bir kusur bırakmadan, bir eksiklik bırakmadan oradan çıkacaksın ve o kaybettiğin zaman da telafi edeceksin ve ilerleyeceksin. Yani şöyle düşünün işte gene örneğimiz o buradan Ankara'ya giderken bütün köy yollarına sapıp bütün dalları tepeleri dolaşıp efendim ama gene de vaktinde ve hiç yorulmadan Ankara'ya varabilecek misin? Onun için Cenab-ı Hakk'ın kelamında hikmetsiz bir söz olmadığına göre bizden dost doğru yol istememizi söylüyor. Kendisinden ve biz bunu kaç kere istiyoruz günde. Ve o dost doğru yolu da dediğim gibi arkasından tekrar açıklıyor. Yani bir karışıklık olmasın, ha yanlış anlaşılmasın. Şunun yolu değil, bunun yolu değil. İşte Hristiyanların ve Yahudilerin yolları da değil. Yani bu da çok manidardır arkadaşlar. Şu anda efendim bütün e, yani son yüzyıldır 200 hatta 300 yıldır diyelim. Biz e, büyük e, çoğunluğuyla Ümmeti Muhammed kahir ekseriyetin ekseriyetiyle ilimde, fende, sanatta, hayat tarzında, siyasetinde, efendim, e, felsefesinde, her şeyinde e, tam olarak adım adım takip ettiğimiz ehli kitabı çünkü hadis-i şerifte bu gayril mağdubu aleyhim velad dalin Yahudiler ve Hristiyanlar olarak açıklanıyor göreceğiz inşallah tefsirde de efendim onları adım adım takip etmekteyiz halbuki e, günde de 40 kere efendim ya Rabbi bizi dosdoğru yoluna ilet aman yoldan çıkmış azmış sapmış dalalete sapkınlığa yani yoldan sapmış efendim veyahut da o, yol, o yolda yürürken öyle yanlışlar yapmış ki Gazaba uğramış olanların yollarına değil, bizi dosdoğru yoluna ilet diye de dua ediyoruz bir taraftan. Şimdi tesadüf ne dedi? müşahedeyi esrardan gafil olan cahilin nazarındadır. Hikmette tesadüf yoktur. Ve hakim Mutlak'ın her ihtiyarında, yani Hakim, hakim Cenab-ı Hakk'ın ismidir, yaptığı her işi hikmetle yapan demek. Muhakimi mutlak yani tereddütsüz, her konuda istisnasız hikmetle hareket eden, mutlak anlamda hakim olan Cenab-ı Hakk'ın her ihtiyarında, her tercihinde, her seçiminde bir hikmeti mürecciha vardır. Yani e, o tercihe sebep olan bir hikmet vardır. Hikmetsiz iş işlemez allah Teala. Dolayısıyla nasıl ki işte dünyayı yaratışındaki kainatı yaratışında hiçbir şey boş değil. Bir böcek, bir ot, bir çöp işte herhangi bir şey, yaratılıştaki herhangi bir şey anlamsız değilse, mutlaka bunların bir anlamı varsa, hakeza aynı kaynaktan gelen bu kitabın da, İçindeki her ifadenin hakeza aynı şekilde efendim hikmetli bir e, sebebi vardır o kelimenin seçilmiş olmasının ve o kelimenin e, madem ki bir hikmeti vardır o hikmeti bulmak ve ona göre e, hükümlerimizi o hikmet üzerine bina etmek. Hükümle hikmetin de aynı kökten geldiğine e, tekrar dikkatinizi çekmiş olayım. Hükümlerimizi, kararlarımızı da o hikmeti bulduktan sonra o hikmete göre, o hikmete uygun olarak bina etmek durumundayız. Şimdi burada bir parantez açalım. Çok bunlar istisnai sayıdadırlar ama öyle olmakla beraber bilhassa akademik çevrelerde zaman zaman tarihimizde veya günümüzde etkili olmuşlardır. Küçük de olsa bir grup Kur'an'ın kelimelerinin, lafızlarının Allah'ın kelimeleri olmadığını, manasının Allah'tan, lafızların ise peygamberden olduğunu. Dolayısıyla o lafızların seçimi beşeri olduğu için o lafzın bizi bağlamadığını, manaya dikkat etmemiz gerektiğini söyleyen küçük bir grup var. Tabii bunun sonunun nereye vardığını da bu yorum bize hatırlatmış oluyor. O zaman o kelimelerin hiçbirini dikkat Dikkate almamız gerekmiyor. O kelimelerin e, niçin şu kelime değil de bu kelime seçildi diye oradan üretilecek olan fıkhi hükümlerin efendim ahlaki hükümlerin bağlayıcılığı kalmıyor. E, lafızlara dayalı olarak e, üretilen hükümlerin bağlayıcılığı kalmıyor ve nasıl bir çözülme getiriyor bu? Nasıl bir çözülme ve nasıl her türlü yoruma açık hale getiriyor metni. Bu açıdan da dikkatlerinizi böyle bu tehlikeye çekmiş olayım. Gerçi irade zatında bir müreccihtir. Yani ne dedi? Hakimi mutlakın o mutlak anlamda hakim olan Allah Teala'nın her ihtiyarında bir hikmet-i mürecciha vardır. Bir tercih edilmeye sebep olan bir hikmet vardır onun her seçiminde. Gerçi irade zatında bir müreccihtir. Zaten bir şeyi dilemiş olması onun onu tercih ettiğini gösterir. Fakat irade-i hakim vücubu harici tahtı tesirinde olmayarak bir hikmeti de tazammun eder. Yani bir insanın, şimdi tabi Cenab-ı Hak'tan bahsediyoruz da anlayabilmek için insandan örnek veriyoruz. Birinin diyelim, birinin bir şeyi irade etmesi de, yani yap, istemesi, olmasını istemesi de bir tercih gösterir. Fakat iradi hakim eğer bu iradenin sahibi hikmetli ise burada tabii büyük harfle hakim yani Cenab-ı Hak olduğunda arkadaşlar o zaman ne oluyor? Bu irade vücubu harici tahtı tesirinde olmayarak yani dış şartların dış zorunlulukların tesirinde kalmayan, kalmayan bir hikmeti de tazammun eder, içerir. Yani Cenab-ı Hak çünkü işte şartlar böyle ne yapalım mecbur kaldık. Allah Teala için bu söz konusu değildir. Hiçbir şekilde dış şartlardan etkilenmeyen bir hikmete sahiptir. Efendim böylesine dolayısıyla kuşatıcı, ezeli ve ebedi bir hikmettir. Çünkü şartlardan bağımsızdır. Ee, da, tabii burada arkadaşlar e, fıkıh üretirken yani, bu Cenab-ı Hakk'ın kelamından bahsediyoruz. Bu kelam böyle şartlardan bağımsız olarak hikmeti mebnidir, hikmet kaynağıdır, e, efendim, bir hikmete dayalıdır ve hikmet üretir. Ama biz insanlar arkadaşlar şartlarla meşrutuz yani şartlarla kuşatılmışız yaşadığımız şartlar var dolayısıyla biz fıkıh üretirken bakın buradan da fıkın e, ezeli ve ebedi olamayacağı yani insanların yaptığı içtihatların ezeli ve ebedi olamayacağı çünkü onların e, kendi kavrayışlarının kendi zamanlarının kendi örflerinin kendi yaşantılarının sınırlı şartlarıyla sınırlanmış olacağı dolayısıyla da içtihadın her nesilde e, yenilenmesi gerektiği meselesine de böyle bir temas etmiş olalım. Binaenaleyh hakim olan faili muhtarın kelam ve kelimatının hususiyetleri e, faili muhtar yani e, istediğini istediği gibi yapma hakkına sahip ve aynı zamanda da hakim olan faili muhtarın, Cenab-ı Hakk'ın kelam ve kelimatının, sözünün ve kelimelerinin hususiyetleri, özellikleri hep hikmete mebni, hikmete müstenit bir ihtiyar eseri olacağından, hep hikmete dayalı bir tercih olacağından yani neden şu kelimeyi seçmedi de bu kelimeyi seçti, neden tarik demedi de sırat dedi, Cenab-ı Hak bunların hepsi bir hikmete mebni olacağından aynı örneği veriyor. Mesela tarih demeyip de sırat demesi, müstevi demeyip de müstakim demesi sen düşünülecek ve manaları ona göre tasavvur olunacak bir hikmeti dahi tazammın ederler. Onun için tek tek Kur'an'ın lafızları, terkipleri niçin bu seçilmiş, niçin bu kelime seçilmiş, niçin böyle bir cümle gelmiş, niçin onun arkasından hatta Bağlamlıyoruz biz bugün. Efendim siyak ve sibak yani öncesinde ne var sonrasında ne var niye bu ayet buraya yerleştirilmiş bunların hepsinden bir mana çıkarılır. Kur'an ise bir kitabı hakimdir ve buna örnek olarak Zümer suresinin birinci ayetini veriyor. Tenzilül kitabı minallahil azizil hakim. Aziz ve hakim olan Allah katından indirilmiş bir kitaptır bu. Bunun için evvela kelimelerin mefhumlarını iyice tespit etmek anlamlarını saniyen mevkilerinde o kelime niye orada geldi cümlenin içinde niye burada geldi lafzan veya manen alakadar olabileceği kelimat ve meanisiyle mukayese etmek salisen tarzı terkiplerini, cümlenin gelişini, siyak ve sibaklarını, öneki cümle sonraki cümleyi mülahaza etmek, rabian dördüncü olarak bunlardan asıl manayı murat ile tezyinatını temyiz eylemek. Yani bir asıl söylenmek istenen var, üzerine hüküm bina edilecek olan, bir de o sözü, Tezihin etmek için söylenen, yani desteklemek, kuvvetlendirmek, güzelleştirmek, etkili hale getirmek için söylenenler var. Yani cümlenin içindeki asıl öğelerle tezihinat olan öğeleri ayır demek, temiz elemek lazımdır. Manayı muradın tayininde dahi iki haysiyet vardır. Buradan ne murad ediliyor? Bakın asıl manayı ı murad ile... Şey, tezyinatı ayırt etmek lazım dedi ya, peki manayı muradı nasıl tayin edeceğiz? Bunun tayininde dahi iki haysiyet vardır, iki ölçü, iki kriter vardır. Biri kelimenin aslında veya makamındaki mefhumu zihnisi, diğeri de onların vakideki mütenavvelleri ma sadaklarıdır. Yani kelimenin aslındaki manası. Asıl zihnimizde lügatta, insan zihninde bu kelime ne anlama geliyor? Buna dikkat etmemiz gerekiyor, manayı muradı tayin edebilmek için. Diğeri de onun vakide yani o anda o cümle içerisinde, o ayet içerisinde mütenavvelleri maşhadakları dikkate alınması lazım. Yani nasıl ele alınmışlar, nasıl manaya nasıl yerleştirilmişler? Tamim, tahsis, ıtlak, takyit gibi hususat. Bunlar da tabii işte e, lafzı doğru anlamanın, bir ayeti doğru anlamanın, bir ifadeyi doğru anlamanın şartları. Yani burada umum mu ifade ediyor, husus mu ifade ediyor? Yani bir kişiye bir duruma mı mahsus yoksa umum olarak bütün durumları, bütün insanları mı içine alıyor? Mutlak mı, mukayyet mi, sınırlı mı yoksa e, külli mi? Bunların hepsi işte bu ikisi arasında cereyan eder ve istinbatı ahkamda yani bir ayetten ahkam çıkarabilmekte bunların ehemmiyeti büyüktür. Arkadaşlar bizler şurada anlatılanları hi eee layık veç ile anlayıp anlatmaktan aciziz üzerinde çalışmamız gerekiyor. Nasıl olur da bunları ayetlere uygulama Uygulama konusunda hiçbir yeterliliği olmayan bir insanın sadece meal okuyarak mealinden bir de yani lafzını da bilmeden sadece mealinden e, hüküm çıkarmaya kalkması. Ak, akla zarar yani. Tefsirlere baktığımız zaman Esrata'l-Mustakim'den murat ne olduğu hakkında şu rivayetleri görürüz. Yani müfessirler Sırat-ı müstakimden ne kastedildiğine dair şu yorum yaparlar. Sayıyor şimdi sıratullah, Allah'ın yolu tarik-i hak, hak yol sebili mu'tedil orta yol, kitabullah Allah'ın kitabı, iman ve tevabi-i iman iman ve imanının imana dahil olanlar, imana tabi olan konular. İslam ve şeriat İslam peygamberimizin ve azımı ashabın tarikı, peygamberimizin yolu ve ashabın büyüklerinin yolu sünel sünnetler. Tariki sünnet ve cemaat, ehli sünnet ve cemaatin yolu. Tariki cennet, cennetin yolu. Cisri cehennem, cehennemin üzerindeki köprü. Nihayet bunları telhis eden muhakkekinin Tariki Hak ve Milleti İslam tefsiri ve bütün bunların özeti, bütün bunların top, topluca içeren muhakkekinin araştırmacıların ifadesiyle Tariki Hak yani hak yol ve milleti İslam, millet, e, İslam milleti Tefsili. Şimdi yani bütün bunlar sırat-ı için söylenmiş yorumlarda. Şimdi senetleriyle beraber eslaf'a ve ashab'a kadar giden yani e, senetleri dediği e, bu sürü kim söylemiş nereden biliyoruz? Bütün bu araştırmalarla beraber e, eslaf'a yani selef-i salihin dönemindeki müfessirlere ve hatta ashab Rakar giden, bu mütenevi ifadeler, bu çeşit çeşit ifadeler, Lamın ahdiyeti veya cinsiyeti mülah hazırına bir kısmı mefhum ve ekserisi masadak üzerinece devara eden beyanattır. Yani bu farklı farklı ifadeler, farklı farklı açıklamalar nereden çıktı? El Lam harfi cerinin, şey diyorum, Lam harfi tarifinin yani esratel müsteqim diye iki ifade, kelimenin de sırat ve müstakim kelimelerin başında gelen elif, lam'ın aht mı ifade ediyor, cins mi ifade ediyor? Yani tek bir yol mu ifade ediyor yoksa bir yol türünü mü ifade ediyor? Çünkü lam bazen cins ifade eder bazen de aht, ferdiyet ifade eder bunları göre bunları değerlendirerek bir kısmı mefhum üzerinde durmuş mana üzerinde durmuş bir kısmı da masadak üzerinde yani lafız orada söylenen şey üzerinde Durmuş. Dolayısıyla işte ona göre yapmışlar açıklamalarını Cisri cehennem bütün bu yukarıda geçen sırat-ı mustakim yorumlarından Cisri cehennem yani cehennemin üzerindeki köprü sırat köprüsü istisna edilirse öbürleri vakide aynı medlulun evsafından biriyle istifa, ifadesinden başka bir şey olmadıkları. Yani baktığımız zaman işte ehli sünnet vel cemaat, iman ve imana tabi olan şeyler, Allah'ın yolu, hak yol, orta yol gibi ifadeler aslında birbirinin açıklaması. Cisri cehennem hariç o bambaşka bir şey, bambaşka bir mana ifade ediyor. Aynı medlulün yani aynı ifadenin gösterdiği mananın farklı ifadelerinden başka bir şey olmadıkları halde ile masadak farkını bilmeyenler yani e, orada söylenenle o söylenenden çıkan anlam farkını bilmeyenler bunlardan ne kadar ihtilaflara düşebilirler. Filvaki, tarih taliki hak ve milleti İslam fezlekesi de yani en sonunda özet olarak araştırmacılar yani tefsirler üzerinde çalışanlar bu bütün yorumları toplayıp iki ifadeye indirgemişler taliki hak, milleti İslam. Fazlekesi de bu iki haysiyete bunu Yani mefhum ve masadak açısından inceliyor. Tarike hak mefhumdur, milleti İslam masadaktır. Bu iki farka bizzat nasıl Kur'an'da tembih için sırat iki defa zikredilmiştir. Yani anlam ve söylenen şey. E, farkına işaret etmek için onu tembih için sırat iki defa zikredilmiştir sıratalledine es sırattan bedeldir e, yani ihtine sıratal müsteqim dedi bizi dost doğru yolu dedi arkasından sıratalledine diyerek öyle bir dost doğru yol ki şu yani başka şey akla gelmesin anlamında sıratalledine es sırattan bedeldir bedel kül veya bazı olabilir Arapça bilenler için ve kelamda kasd irade asıl bedele müteveccih'tir. Müktelimin mis de külliyen metruk ve matruh olmayarak bu maksudun bir haysiyet zahiresini temhid eder. Yani e, nasıl örnek vereyim? Bunu aynen buradaki örneği verelim kafalar karışmasın. Bizi doğru yola ilet. Öyle bir yol ki arkasından gelen sıratı öyle bir yol ki en am senin nimet verdiklerinin yolu olsun gayril mağdubi aleyhim velad dalin senin gazap ettiklerinin ve sapkınların yolu olmasın gazap edilenlerin ve saptı, sapanların değil nimet verdiklerinin yolu olan dosdoğru yol hmm, demek ki bu dosdoğru yolda yani sıratımız da kimdir? şimdi birazdan onu açıklayacak ee, hak şey olmayan Nasıl diyeyim? Sonu itibariyle, sonucu itibariyle hayır olmayan dost doğru yollar da var. Mesela insanı dost doğru cinayete götüren yol da var. İnsanı dost doğru zinaya götüren yol da var. E, dost doğru yolu ilet mutlak anlamda bir şeyi dost doğru yapmanın yol demek. Onu belirlemek için Efendim şey değil yani insanı hataya götüren dost doğru yollar değil. Hayra götüren, nimete götüren dost doğru yolu istiyoruz ya Rabbi diye. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Birinci sırattan bedel olarak ikinci sıratla, sırat kelimesiyle hangi dost doğru yolu istediğimizi istememiz gerektiğini öğretiyor bize. İşte bedelde asıl olan, yani bedel deniyor buna. Birinci sırat mübdelü min'tir kendisinden bedel yapılan kelime. İkincisi ondan bedeldir ve bedel işlemi yapıldığında gramer bilgileri bunlar arkadaşlar. Kast olunan ikincisidir. Yani asıl maksat burada sıradal edine aleyhim alehimu gayrilmadu be aleyhim velat dalin ifadesidir. <gülüyor> ne diyor? Kelamda kastu irade asıl bedele müteveccihtir. Yani biz asıl sıratallezine el am taleyim Orayı istiyoruz yani. Asıl. Müptelün min yani e, sıratal müsteqim. Bu cümle burası için söylüyorum. Külliyen metruk ve matruh değildir. Yani tamamen terk edilmemiştir. Yani mesela... İşte mühendislik yapıyorsa birisi bir şey üretiyorsa o ürettiği şeyi hiç böyle e, uzatmadan, zorlanmadan, dolaşmadan ya Rabbi işte dost doğru hedefe varmayı nasip etmesi onu da içeriyor. Sırat-ı sırat-ı al müstakim. Umumi çünkü. Ne sıratı olduğu belli değil. Bütün yollar, bütün amaca götüren bütün yollar, insanı amaca götüren bütün doğru yollar kastediliyor. Dolayısıyla tamamen orayı da terk etmiyoruz. Bu maksudun bir haysiyeti zahiresini, yani Cenab-ı Hak'tan dilediğimiz bu dosdoğru yolun, niçin istediğimizi, asıl istediğimizin ne olduğunu bize bedel gösteriyor. Yani sıratalledine el-amte aleyhim cümlesi. Ee, efendim bu suretle her bedelde, her bedel ne, bedel işlemi nerede yapılmışsa, kısmen bir şerhü beyan, bir açıklama var. Çünkü sıratalledine el-amte aleyhim, ihtine sıratel al müsteqimdeki sıratı bize açıklıyor. Ve kısmen tekidi te andıran, vurguluyor aynı zamanda çünkü ikinci kere e, dilemiş oluyoruz. Bir kuvveti mana hasıl olur. Bu bedelde ise Sırat-ı Müstakimin hem zatını ve hem vasfını şerhü tavzih eden kayıtlar vardır. Hem zatını açıklıyor ve kayıtlıyor, kayıt altına alıyor efendim hem de vasıflarını. Ki birincisi Sırat'ın muzafu ileyh olan Ellediğine en amte aleyhim ismi mevsul ve sılası İkincisi bu mensulun sıfatı olan gayril mağdubi aleyhim. Üçüncüsü de buna matuf olan veleddalil kayıtlarıdır. Yani bu üç tane kayıtla Cenab-ı Hak bize hangi sırat-ı mustakimi talep etmemiz gerektiğini açıklıyor. İşte şimdi bu gramer bilgilerinden sonra asıl tefsile geldi arkadaşlar. İşte bu. Esraat el Mustakim'den Murat olan mana ve masa'dak bunların heyet mecmuası mülahaza edildikten sonra tayin eder. Yani bütün tek tek o kelimelere bakacaksın. O ki ondan sonra onların o cümle içerisinde nasıl geldiklerine bakacaksın. Bütün gramer kurallarını, beyan kurallarını, efendim belagat kurallarını uygulayacaksın. Ondan sonra burada sırat-ı mustakimden ne kastedildiğini ancak o zaman anlayabiliriz. Bunun için de evvela kendindeki mefhumunu tespit etmeye ihtiyaç vardır. Asıl anlamı yani ifadelerdeki vaz-ı itibarıyla bu mefhum mustakim cadde demek olduğunu görmüştük fakat bu mefhum bize evvela vakide yol dediğimiz bir mahsusu gösterir. Yani 4 5 duyuyla gözlemleyebildiğimiz, hissedebildiğimiz bir yolu bize gösterir. Halbuki sevki kelam isti'anenin ve meunetin beyanıydı. Yani niye geldi bu ihtinas ihtinas sıratal müstakim? <gülüyor> sırat-ı mustakim açıklaması. Ee, ta iyake na budu ve iyake nestainden geldi. Yani yalnızca senden yardım isteriz demiştik biz Cenab-ı Hakk'a. Arkasından da hangi konuda yardım istediğimizi söylemiştik. İhtina sıratal mustakim. Bu ise gayri mahsus bir manadır. Yani beş duyuyla alakası olmayan bir şey. Yani biz ihtine sıratan müstakim derken ben buradan Üsküdar'a giderken yollar düzgün olsun. Yarabbi arabam çukura değmesen hani sadece bunu kastetmiş olmuyorum. Binaneli bu karine-i ile biz anlarız ki bu yol manevi bir yoldur. Ve hiç olmazsa manevi yola da şamildir. Şamil bir mecaz-ı sarihtir. Ve daha açıkçası bir istiareyi temsiliyedir. Evvela söylediğimiz gibi mahsusattan, yani bizim beş duyumuzla algılayabildiğimiz işlek, büyük, vazı, düz, doğru bir yol tasavvur ediyoruz. Ve bunu heyetiyle, bütün o görünümüyle zihnimizde ahsediyoruz. Samiyen bizim temayatımızın, eğilimlerimizin, efkarı harekatımızın, bütün fikirlerimizin ve davranışlarımızın, eğilimlerimiz, temayüllerimiz, fikirlerimiz ve davranışlarımızın cereyanına, bunun akışına bir esas teşkil ederek bizi doğruca ve selametle hayırlı muratlarımıza götürecek ilmi, ameli, vazıh ve şumullü ve Hak Teala'nın vazığı olan, onun koyduğu bir kanunu hak tasavvur ediyoruz. Ve bunu da heyeti vicdanımıza alıyoruz. Şimdi bir defa beş duyumuzla bir yol canlanıyor gözümüzün önünde. Bu geniş, güvenilir, dost doğru, işlek, hiçbir sapması olmayan dost doğru bir yol. Zihnimize bunu koyuyoruz. Böyle bir yol, bir cadde. İkinci olarak, mustakimi şimdi anlayacağız. Bizim bütün davranışlarımızın, fikirlerimizin, isteklerimizin e, cereyanına, akışına esas teşkil edecek ve bizi doğruca hayırlı muratlarımıza götürecek olan bir kanun-u hak. Yani e, neyi nasıl yapacağımızı, neyi nasıl yapmamız gerektiğini bu yolda nasıl gidersek en kolay şekilde ve en e, nasıl derim, hem kolay hem süratli bir şekilde. Bizi amacımıza ulaştıracak kanunlar hayal ediyoruz, kurallar hayal ediyoruz. İlmi, ameli, vazı ve şumullü kuşatıcı, Hak Teala'nın vazı, Allah'ın koyduğu bir kanun. Niye? Çünkü e, o yarattığı için her şeyi arkadaşlar bu sistemi o yaratıyor. Bakın bizim insani varoluşumuzu. Kainatın işleyişini, insanlar arası ilişkileri, bizim psikolojimizi, bizim bedenimizi, bu bedenin nasıl işlediğini bunların hepsini Allah Teala yaratıyor. Sizin tuttuğunuz yol bu yaratılışa aykırı olduğu zaman Arkadaşlar kendinizi işte o Sırat-ı Mustakim'den kendimizi siz değil ben de dahil kendimizi Sırat-ı Mustakim'den ayırıp yokuşlara, çukurlara, efendim dağlara vurmuş oluyoruz kendimizi. Onun için Sırat-ı Mustakim deyince bizim gözümüzde nasıl bir şey canlanıyor? Geniş, işlek, dosdoğru bir yol ve... Kanun, hakkın kanunlarına da uygun. Yani her şey birbiriyle uyum içerisinde attığımız her adım yaptığımız her hareket bizi amacımıza ulaştırıyor. Bunu da heyetiyle vicdanımıza alıyoruz. Salisen, üçüncü olarak şimdi sıratımızdakimi zihnimizde nasıl canlandırıyoruz. Bu manevi heyeti vuzuh ve icaz ile anlatmak için bu yani manevi görünümü bir dost doğru yol düşündük kanunlarıyla kurallarıyla her şeyiyle efendim Allah'tan ve Allah'a götürüyor. Allah'ın rızasına götürüyor. Bu heyeti rüzuh ve icaz ile apaçık ve topluca yani bir özet olarak anlatmak için evvelki mahsus heyete mevzu olan sıratı müstakim lafzını istiyari edip zikreylediğimiz kalineye istinaden bunu, bunu da kullanıyor ve ihtina ile de buna bir teşrih yapıyoruz. Bir şer düşüyoruz çünkü ihtinada ne vardı arkadaşlar bir defa bu yola bizim kendi başımıza kendi gücümüzle varamayacağımız bu yolu kendi çünkü yardım istiyoruz Allah Teala'da ikincisi hedefe varmayı istiyoruz sadece yola girmeyi değil hedefe varmayı istiyoruz üçüncüsü Cenab-ı Hak bizi bu yola soksun. Bu dost doğru yola soksun böyle efendim bütün her şeyimizle bütün temayüllerimizle fikirlerimizle davranışlarımızla çelişkiye düşmeyeceğimiz o, yolu, o yolun doğasıyla çelişkiye düşmeyeceğimiz şekilde bizi bu yola soksun. Sonra bizi hedefe kadar da götürsün ama bunu bize, bizi zora koşarak bize zor uygulayarak değil bizi efendim nasıl diyelim kahrederek değil lütfuyla yapsın. İhtinada bu da var. İşte ihtina duasıyla da buna bir teşrih yapıyoruz. Bu suretle bu mefhumun hasılı Hak Teala'nın vaz'ı olup Allah'ın koyduğu matlubu hayra hakkıyla götüren ve batıl olmayan manevi yol olduğundan muhakkikinin o araştırmacıların tariki hak tefsirleri sırat-ı müstakimin mefhum ve manayı muradını beyan olduğu anlaşılır. Yani tariki hak Hak yol sıratı müstakimi efendim mana itibariyle bize çok güzel açıklıyor. Şimdi masadakını bulalım. Yani tariki hak ıtlakına seza olan her tarik matlub olan tariki müstakime dahil midir değil midir? Yani laf sen biz tariki hak dediğimizde efendim her yol bu tariki her hak yol yani her doğru yol her yol. Matlup olan tarik müstakime bizim burada istediğimiz ihtina sıratel müstakim dediğimiz e, sırat-ı müstakimin manasına dahil midir değil midir? Burası cah nazar yani düşünülmesi lazım ve az çok müpemdir. Kapalılık var burada. Evvela nesta'inde ilk hedefimiz me'uneti ilahiye. Allah'tan yardım istiyoruz. İyâke nesta'in diyerek. Ve sevki nazım yani ifadelerin akışı bize iptida mauneti ilahiyenin ehemmu akdemini talep etmemizi telkin ediyor. Yani öncelikle bir defa bu yola bizim kendi çabamızla sadece varmamızın, çabamızla bu yolun sonuna ermemizin mümkün olmadığını, mutlak surette Allah'ın yardımına muhtaç olduğumuzu bize telkin ediyor. Bundan da alelumun mauneti ilahiyeyi istic isticlab eden, çeken, cezbeden bir tarik vazıha hidayet talebi bir apaçık yola hidayet istemiş oluyoruz ki e, Cenab-ı Hak'tan çünkü o yola e, o e, efendim e, o apaçık yola hidayet olduğu zaman biz Allah'ın yardımını da celbetmiş olacağız yani hem Allah'ın yardımıyla biz o yola erebiliriz hem de o yola erdikten sonra da Allah'ın yardımını tekrar Celb etmiş oluruz. İstihanelerin ehemmu akdemi ona hidayet ihsan etmekte maunetlerin ehemmu akdemi olduğu anlaşılıyor. Yani insanın böyle bir yola ermeyi Cenab-ı Hak'tan istemesi bütün istenilecek şeylerin en mühimi ve en başta geleni ve hidayet ihsan edilmesi bir kişiye de Allah'ın yardımları içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bir insana yapacağı yardımlar içerisinde ona hidayet etmiş olması da yardımların en mühimi ve en önde gelenidir. Yani şöyle diyelim arkadaşlar işte akşama diyelim yemeğe iftara misafiriniz var siz böyle ne yapsam ne yapsam diye koltukta düşünürken işte e, Fatiha'yı okuyalım ihtinaz sıratel dost doğru yol yani yemeği de içeriyor her şeyi içeriyor demiştik az önce bütün hayatı içeriyor. Böyle mutfakta işler görün abi gitmişsiniz mutfağa siz Fatiha'yı okuduğunuz için bütün yemekler hazırlanmış yapılmış böyle mi? Hayır size o yemekleri en kolay, yorulmadan, en lezzetli şekilde nasıl bir sofra kuracağınızın bilgisinin, becerisinin, yolunun size nasip edilmiş olmasıdır. Anlaşıldı inşallah. Yani her şeyin, her işin arkadaşlar insanı başarıya götüren nasıl diyelim kolaydan kastım arkadaşlar şey değil böyle parmağınızın ucuyla yaptığınız anlamda değil. Yani bu. Şöyle düşünün mesela siz fizikte veya işte laboratuvarda çalışıyorsunuz bir buluş bir ilaç üzerine çalışıyorsunuz bir hastalık üzerine çalışıyorsunuz elbette yoruluyorsunuz gecenizi gününüze katıyorsunuz ama bütün denemeleriniz isabetli bütün attığınız adımlar bütün o gece uykusuzluklarınızın hiçbiri boşa gitmiyor hepsi sizi hedefinize biraz daha yaklaştırıyor işte hidayet bu demek arkadaşlar. Hidayet yani attığınız her adımın sizi hedefinize doğru yolda hedefinize götürmesi demek. Onun için ihtinas sıratan müstakim dediğimizde biz e, tabi sıratalledine amte aleyhimde bir kayıt var e, o yol kayıt altına alınıyor ama işte birazdan Elmalı da açıklayacak. Efendim sadece manevi anlamda dini anlamda bir e, hidayet değil bütün işlerimizle ilgili de bir hidayet Cenab-ı Hak'tan dilemiş oluyoruz En büyük yardım yani meunetlerin ehem aktemi insana hidayet ihsan edilmesidir. Yani bu e, yemek nasıl hazırlanır, iftara kadar nasıl e, sofraya konur, bu işte hepsi en lezzetli şekilde nasıl yapılır, bunun bilgisinin, bunun yolunun size nasip edilmiş olmasıdır. Yoksa sizin yerinize birinin onu yapması değil. Halbuki tarike hakkın bütün hususiyeti, hususiyatı bir mauneti hak ise de bu maunetlerin akdemu ehemmi olan hangisidir? Ee, yani hak yolun bütün özellikleri, bütün nasıl diyeyim e, hususiyetleri nerede toplanıyor? E, mauneti hak, yani hakkın yardımı, hakkın yardımı sana nasip olmuşsa bütün hak yollarda sana nasip olmuş demektir. Peki bu maunetlerin yani hakkın sana yapacağı yardımların akdem-ü ehemmi olan hangisidir? En mühimi hangisidir? Burası cah-i teammül olur. Burayı düşünmemiz düşünülmesi gerekir diyor. Saniyen hidayet hayra masruf olur. Hayra yöneliktir. Ve acaba manay amile yani genel olarak düşünüldüğünde tarika hak içinde şer olanlar yok mudur? İşte az önce söyledim mesela bir insanı öldürmenin en doğru yolu. Efendim bir insanı batırmanın, bir rakibinizi ticarette batırmanın en doğru yolu. Mesela bunlar şer yollar. Ama hani o hedefe sizi ulaştıran en doğru yol yok mudur? Doğrusu vardır. Çünkü olmasaydı şerre yol bulunamaz, hiçbir şer yapılamazdı. Gerçi her tariki hak zatında hayr-ı yani her hak yol bizatihi baktığınızda hayırdır ve onun vaz aslisi rahmet ilahiyenin tecellisini göstermek. Yani niçin Cenab-ı Hak her işi yapmanın bir dost doğru yolunu yarattı? Rahmetinin eseridir bu. Fakat alemde mahlukatın hususiyetine izafetle nef fayda ve zarar hayruşer, Hiçbir gaye tasavvur olunmaz ki onun bir tariki, hakkı bulunmasın. İster fayda, ister zarar vermek için, ister hayır, ister şer için mutlak surette bir doğru yol vardır. Burası anlaşılıyor inşallah arkadaşlar. Burası önemli. Bunların her birisi için de hakkın bir sünneti, bir kanunu vardır. İşkence etmenin değil mi? Bir insana konuşturmak için işkence etmenin. Bir yolu var yani, usulü var, yöntemi var, bir zor yolu var, bir kolay yolu var. Doğrudan hedefe ulaştıran bir yolu var mesela. Bunların her birisi için hakkın bir sünneti bir kanunu vardır. Ona sülük eden doğru gayesine gider. Yani o, o iş için yaratılmış olan yola girdin mi hedefine ulaşırsın. Hatta denilebilir ki bunların hepsi de insanı Allah Teala'ya götürür. Ne diyor Elmalı Hamdiyazır arkadaşlar dikkatle dinliyorsanız. Bunların hepsi de Allah Teala'ya götürür lakin biri rızasına biri gazabına. Yani hayrı seçmişsen rızasına gidersin, şerri seçmişsen gazabını hak edersin. Binaenaleyh tariki hak, hak Teala'nın rızasına götüren tarik diye tefsir edilmedikçe... Burada matlup olmamak lazım gelir. Demek ki şimdi bak buradan ne çıktı? Biz dost doğru yolu istiyoruz ama hangi dost doğru yol? Mesela bizi cinayete götürecek dost doğru yol, bizi işte insanlara zarar vermeye götürecek olan dost doğru yolu değil. Allah'ın rızasını bize kazandıracak olan dost doğru yolu istiyoruz. Fil vaki. Yani zamanda kaçırmayalım. Es-sıratal mustakim nazm-ı celili bize alel-ı tarika hak mefhumundan daha esas ve e ehas affedersiniz ve daha vazih bir mana telkin ediyor. Sırat-ı mustakim dediğimizde tarika haktan daha e, hususi, da, da, o talika çok geniş bir tabir. Az önce anlattığım gibi şerri de içeriyor. Bu sırat-ı mustakim ise daha vazı, daha açıklanmış bir mana e, bize telkin ediyor. İşte bütün bu iphamları, bu belirsizlikleri izale için bedelin tezyili gerekiyor. Arkasından gelen sıratallezine amte aleyhim ifadesiyle hangi sıratı bizim istediğimizi, ee, şey yapmış oluyoruz mukayyet kayıt altına almış oluyoruz mefhumun mütenaveli tefsir veya tahsis olunmuş ve dini İslam'ın bir haddi tam ile tarifine muntabık bir suretle ifra edilmek için bunu uygun bir kalıba dökmek için sıratallezine ile amte aleyhim yani dini bize bizden nasıl bir sıratı müstakime, nasıl bir doğru yola girmemizi istiyor? Allah'ın nimet verdiklerinin yoluna, sapmışların yoluna değil, gazaba uğramışların yoluna değil. Evet arkadaşlar burada kalalım. Buradan devam ederiz inşallah haftaya. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ramazan şerefiniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak. Ramazan'dan sonraki hali önceki halinden çok daha ileride olan müminlerden olmayı bizlere nasip etsin. Kemal yolculuğumuzda önümüze çıkan bir fırsat mevsimi gibi görebilmeyi her dakikasından her saniyesinden istifade edebilmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olunuz.